22. Özellik Savaşlarda Müslüman kadınların rolü Bu olaylar süre gelirken Müslüman kadınlar neredeydi? Müslüman kadınlar bu olayların oluşmasına ilk olarak Müslüman bir nesil yetiştirmekle, ikinci olarak Müslüman kocalarına riayet etmekle ve onları cihatla fedakarlığa yönetmekle, üçüncü olarak zor anlarda sabır ve sebat gösterip sadece Allah rızasını gözetmekle, dördüncü olarak savaşta yaralılara su taşıyıp onları tedavi etmekle, son olarak da gerektiği zaman düşmana karşı silahla cihad etmekle davaya katkıda bulundular. Müslüman kadınların bu olanlarda yaptıkları faaliyetlerin örneği çoktur. Biz burada günümüzde erkeklerin yanı sıra, İslam davasını yüklenen Müslüman kadınlara örnek olması için sadece Müslüman kadınların rollerini açıklayan birkaç örnek vermekle yetineceğiz. İslam'ın pratik olarak uygulanmasında Mescitler hem erkek hem de kadınlar içindi. Ön saflar erkeklere, arka saflarsa kadınlara aitti. Mescit sadece bir ibadethane değildi. Aynı zamanda Müslümanların ilim öğrendikleri bir üniversite mahiyetindeydi ve bu üniversitenin başında Resulullah Aleyhisselam bulunmaktaydı. Bu yüzden Müslüman kadınlar, ilim öğrenmek ve Müslüman cemaatle birlikte olmak için mescide devamlı olarak gelmeye gayret gösteriyorlardı. Resulullah Aleyhisselam çoğu zaman kadınlar için özel dersler düzenliyor, onlara ilim öğretip vaaz ve nasihatlerde bulunuyordu. Eğer mescid sadece ibadet için olsaydı, Müslüman kadınlar mescide gelmek için bu kadar gayret göstermezlerdi. Çünkü İslam, kadının evde namaz kılmasının mescitte namaz kılmasından daha hayırlı olduğunu belirtmektedir. Fakat Müslüman kadınların kendisine vahiy nazil olan nebevi kaynaktan ilim alabilmeleri sadece mescide gitmek suretiyle mümkün oluyordu. Mescid ibadet evi olduğu gibi aynı zamanda bir ilim eviydi. Olaylar orada planlanır ve orada kararlar alınırdı. Bunun için Müslüman kadınlar olayları günü gününe ve saati saatine yaşıyorlardı. Hiçbir zaman olaylardan uzak kalmıyor, aksine bütün duygu ve düşünceleriyle olaylara katılıyorlardı. Olaylara bu kadar yakın oldukları için bütün boyutlarını biliyorlar, evlerindeki erkeklerini ikna etmek suretiyle fikirlerini gündeme getirip onların attıkları adımları yönlendirebiliyorlardı. Günümüzde Müslüman kadının karşı karşıya olduğu en büyük sorun, onun nur menbağından yani mescitlerden uzak yaşamasıdır. Her Müslüman erkek, mescitten uzak kalan kadınını bu olayların potasında eritip, olaylarla birlikte yönlenmesini başaramayabilir. Çünkü günümüzde kadınlar, İslam'ı yaşamaktan ziyade, kendi sorunlarını ve ilgilendikleri olayları yaşamaktadırlar. Durumun böyle olması, günümüzde İslam'ı tam manasıyla yaşayan, örnek Müslüman kadınların olmadığı anlamına gelmez. Fakat bu örnekler kişisel olmaktan öteye gitmemiş, kadınlarımızın genel özelliği haline gelememiştir. Kanaatimize göre pratikte İslam yolunda Müslüman kadın için atılan en büyük adım, kadının duygu ve zevklerinin özellikle de şarkı, türkü alanında cahiliyeden İslam'a aktarılmasıdır. Bu aktarış şu anda Müslümanların evlerini dolduran İslami ilahiler ve Kur'an kasetlerinin ortaya çıkışıyla sağlanmıştır. Bu İslami kasetler bütün gününü basit cahiliye sanatıyla geçiren, radyonun düğmesini bir şarkıdan ötekine değiştiren ve bütün şarkıları ezberlemeye çalışan kadınlarımıza yeni bir yön vermiştir. Çok basit olarak görülen bu mevzu aslında çok önemli olup kadınlarımızın duygu ve düşünce yapısı bunlarla oluşmaktadır. Pratikteki uygulamalardan biri de kadının Allah-u Teala'nın vahyini öğrenip alırken takındığı tavırdı. Bunu Hz. Ayşe’nin üç rivayeti yoluyla anlayabiliyoruz. 1- Allah ilk muhacir kadınlara rahmet etsin. Onlar başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar mealindeki ayet nazil olduğunda çarşaflarını bölerek başörtülerini yakalarının üzerlerine salmışlardı. 2- Safiye binti Şeybe'den rivayete göre Hz. Aişe radıyallahu anha şöyle demişti. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar, mealindeki ayet nazil olduğunda kadınlar etekliklerini alıp böldüler ve kendilerine başörtüsü yaparak başlarına örttüler. 3. Safiye binti Şeybe'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Ayşe radıyallahu anha'nın yanında otururken Kureyş kadınlarının faziletlerinden söz ediyorduk. Ayşe radıyallahu anh şöyle dedi. Kureyş kadınlarının faziletli oldukları doğrudur. Allah'ın adına yemin ederim ki ben de Allah'ın kitabını tasdik etmek ve indirilen ayetlere iman edip uygulamak yönünden ensar kadınlarından daha faziletlilerini görmedim. Nur suresinde başörtülerinin yakalarının üzerine salsınlar meallindeki ayet nazil olduğunda ensarın erkeklerinden hepsi kadınlarına gidip Allah-u Teala'nın Nur suresinde kendilerine nazil ettiği ayeti onlara okudular. Her kişi karısına, kızına, bacısına ve akrabalarına bu ayeti okuyup hükmü bildiriyordu. Bu hükmü duyan her kadın da kalkıp örtüsünü alarak Allah'ın kitabında indirdiğine iman ve tasdikle başlarını örtüyorlardı. Böylece sanki hepsinin başında birer karga varmışçasına, Resulullah Aleyhisselam'ın arkasında başları örtülü olarak bulundular. İşte Müslüman kadınlar, kitap ve sünnetin metinleriyle bu şekilde amel ediyorlardı ve Allah davetçisinin nidasına uyarak namaz kılmak için mescide bu şekilde gidiyorlardı. Müslüman neslin yetiştirilmesinde İslam'a giren analar, Müslümanlarla beraber bütün olayları yaşamak ve o olaylardan tecrübe edinmek suretiyle Çocuklarına en hayırlı birer yardımcı ve itici etken olmuşlardır. İşte size bazı örnekler. 1. Rivayete göre Abdullah İbni Zeyd radıyallahu anh şöyle dedi. Uhud günü sol pazundan bir yara almıştım. Hurma ağacı gibi uzun boylu biri bana vurmuş, sonra bana yönelmeden ilerlemişti. Yaramdan akan kan durmak bilmiyordu. Resulullah aleyhisselam bana, yaranı sar buyurdular. Bunun üzerine annem yanıma geldi. Böğründe yara sarmak için hazırladığı sargılar vardı. Annem yaramı bir güzel sardı. Bu sırada peygamber aleyhisselam ayakta dikilmiş bana bakıyordu. Annem işini bitirdikten sonra bana Ey oğlum kalk ve müşriklerle vuruş dedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam anneme Senin çektiğini kim çekebilir ey ümmü amara" diyerek iltifatta bulundu. 2. İbn İshak diyor ki: Harise oğullarının kardeşi Ebu Leyla Abdullah İbn Sehl ensarinin bana anlattığına göre Hendek günü müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha Harise oğullarının kalesindeymiş. Bu kale Medine'nin en sağlam kalelerindenmiş. Sonra sözüne şöyle devam etti: Saad İbn Muaz'ın annesi de kalede Hazreti Ayşe ile birlikteydi. Hz. Aişe radıyallahu anh'a demiştir ki, bu olay daha henüz Hicap fars kılınmadan önceydi. Bu esnada önlerinden Sa'd İbni Muaz geçti. Üzerinde kısalmış bir zırh vardı. Zırh kısa olduğundan omuzlarıyla birlikte bütün kolları açıktaydı. Elinde de bir hançer vardı ve şöyle diyordu, biraz beklerse savaş büyük bir kahraman görecek. Ölümde bir beis yok, meğer ki, Ecel gelecek. Bunun üzerine annesi ona, ey oğlum, vallahi geciktin dedi. Ayşe radıyallahu anhâ şöyle diyor: Ona, ey Ümmü Saad, eğer isteseydin Saad'ın zırhını daha geniş yapabilirdin dedim. O da daha geniş yaparsam onu ok darbelerinden korumaz diye korktum. Cevabını verdi. Kocasına ve çocuklarına riayet etmedi. Uhud günü Amr İbni Cemuh radıyallahu an savaşa çıktı. Amr radıyallahu an aksak biriydi. Savaşa çıkarken, Ey yüce Allah'ım! Beni zelil bir halde ehlime döndürme. Bana şehit olmayı nasip et diye dua ve niyaz ediyordu. Ve savaşta şehit düştü. Oğlu Hallad İbni Amr ve Abdullah İbni Amr İbni Haram da, Cabir İbni Abdullah'ın babası, Şehit düştüler Her üçünün de cesetlerini Hind binti Amr İbni Haram Amr İbni Cemuh'un karısı Medine'ye götürmek üzere bir deveye yükledi Bu sırada Hz. Aişe radıyallahu anha ile karşılaştı Hz. Aişe Bazı Müslüman kadınlarla beraber çıkmış Haber topluyordu O günlerde hicab Henüz farz kılınmamıştı Ayşe radıyallahu anha Hinde Bize vereceğin bir haber var mı? Arkandaki de nedir? diye sordu. Hind radıyallahu anha, Resulullah aleyhisselam sağ ve selamette olduğu müddetçe bütün belalar ve musibetler bize hafif gelir. Allah müminlerden şehitler edindi diye cevap verdi. Hazreti Aişe radıyallahu anha, Kim onlar? diye sordu. Hind radıyallahu anha, Kardeşim, oğlum Hallad, ve kocam Amr İbni Cemuh diye cevap verdi Hz. Ayşe Onları nereye götürüyorsun dedi Sonra deveyi yola koymak için Hıl diye bağırdı Deve yola koyulacağı yerde yere çöktü Hz. Ayşe Yükü ağır geliyor yükünden dolayı dedi Hind Belki iki deve yükü taşıyabilir Fakat ben o düşüncede değilim dedi Tekrar devesini kaldırmaya uğraştı Deve kalktığı fakat Medine'ye gideceği yerde Uhud'a doğru yöneldi. Hind radıyallahu anha hemen Resulullah Aleyhisselam'ın yanına koşarak durumu kendisine bildirdi. Resulullah Aleyhisselam "Deve emr olunmuştur." dedi ve "Amr bir şey söylememiş miydi?" diye sordu. Hind radıyallahu anha "Amr Uhud'a giderken ey yüce Allah'ım, beni zelil olarak ehlime geri döndürme." ve bana şehit olmayı nasip eyle diye niyaz etmişti, dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, deve bunun için gitmiyor. Ey Ensar! Sizin içinizde öyle kişiler vardır ki, Allah'a bir dua etseler, hemen duaları kabul olunur. İşte Amr İbn Cemuh da onlardandır. Ey Hind! Melekler öldürüldüğü andan beri kardeşini kanatlarıyla gölgelemekte, ve nereye gömüleceğini gözetlemektedirler, dedi. Sonra Resulullah Aleyhisselam onları gömdü ve Ey Hind! Amr İbni Cemuh, oğlun Hallad ve kardeşin Abdullah cennette yoldaş oldular, buyurdu. Bunun üzerine Hind radıyallahu anh'a Ya Resulallah! Allah'a duada bulun da beni onlarla beraber kılsın, dedi. Cavir İbni Abdullah radıyallahu an diyor ki Babam Uhud günü Müslümanlardan öldürülen ilk kişiydi. Onu Süfyan İbni Abdülşems öldürmüştü. Resulullah Aleyhisselam da hezimetten önce cenaze namazını kılmıştı. Musibetlere sabretme de. 1- Ümmü Harise Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gelerek, ''Ya Resulallah, bana Harise'den haber ver. Eğer cennetteyse sabredeyim, yok eğer değilse...'' Allah bana ne yapacağımı göstersin, dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, Ey Ümmü Harise, yazıklar olsun sana, oğlunun kavuştuğu sadece bir cennet değil, cennet bahçeleridir. Oğlun, Firdevs cennetinin en yüksek makamına nail olmuştur, dedi. 2. Dırar oğullarından bir kadının kardeşi, Kocası ve babası Uhud günü Resulullah Aleyhisselam'la birlikte müşriklere karşı savaşırken şehit düşmüşlerdi. Onların ölüm haberi kadına verildiği zaman kadın ''Resulullah Aleyhisselam nasıldır?'' diye sordu. ''Allah'a hamdolsun, istediğin gibidir, iyidir.'' dediler. Kadın ''Bana onu gösterin de bakayım.'' dedi ve kadına Resulullah Aleyhisselam'ı işaret ettiler. Kadın, Resulullah Aleyhisselam'ı sağ salim görünce, ''Sen sağ ve selamette olduktan sonra bütün musibetler bize hafif gelir.'' dedi. 3. i̇bn İshak diyor ki, ''Bana ulaşan haberlere göre, Safiye binti Abdülmuttalib'in kardeşi, Hz. Hamza'nın cesedini görmeye geliyordu. Hz. Hamza, Safiye'nin ana ve babadan öz kardeşiydi.'' Safiye'nin geldiğini duyan Resulullah Aleyhisselam, Safiye'nin oğlu Zübeyir İbni Avvam'a, ''Onu karşıla ve geri çevir. Kardeşine ne olduğunu görmesin.'' buyurdu. Bunun üzerine Zübeyir radiyallahu anh, anasını karşılayarak ona, ''Ey anacığım, Resulullah Aleyhisselam geri dönmeni emrediyor.'' dedi. Bunun üzerine Safiye radiyallahu anh'a, ''Niçin?'' dedi ve sözüne şöyle devam etti. Duyduğuma göre kardeşimin cesedini parçalamışlar. Olsun bunların hepsi Allah içindir. İnşallah sabredeceğim ve sadece Allah rızasını gözeteceğim dedi. Zübeyir Resulullah Aleyhisselam'a gidip bunu söyleyince Resulullah Aleyhisselam onu bırak gelsin buyurdu. Safiye gelip kardeşinin cesedine baktı. Ona namaz kıldı dua etti. ''İnna lillahi ve inna ileyhi râciûn'' deyip, Hazreti Hamza için istiğfarda bulundu. Sonra Resulullah Aleyhisselam, cesedin gömülmesini emretti. 4. Resulullah Aleyhisselam, Medine'ye dönmek üzere yola koyulduğunda, yolda Humne binti Cahş ile karşılaştı. Humne'ye, kardeşi Abdullah İbni Cahş'ın ölüm haberini verdiler. Humne, ''İnna lillahi ve inna ileyhi râciûn'' deyip ona istifarda bulundu. Sonra dayısı Hamza ibn-i Abdülmuttalib'in ölüm haberini verdiler. Yine ''İnna lillahi ve inna ileyhi râciûn'' deyip istifarda bulundu. Sonra kocası Mus'ab ibn-i Umeyr'in ölüm haberini verdiler. Bunun üzerine bir çığlık atıp dövünmeye başladı. Humne'nin kardeşi ve dayısının ölüm haberlerini sabırla karşılayıp kocasının ölüm haberini çığlıkla karşılamasını gören Resulullah Aleyhisselam, ''Şüphe yok ki kadın için kocasının özel bir yeri vardır.'' buyurdu. 5. Resulullah Aleyhisselam, Abdüleşel oğullarının yanına çıktı. O sırada Abdüleşel oğulları, ölülerine ağlıyorlardı. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, ''Siz ölülerinize ağlıyorsunuz, fakat Hamza için ağlayan yok.'' dedi. Bu arada Resulullah'ı sağ salim görmeyi arzu eden kadınlar çıkmışlar kendisine bakıyorlardı. İçlerinden Ümmü Amir Eşheli'ye sen sağ olduktan sonra bütün musibetler bize hafif gelir dedi. Saad İbni Muaz'ın annesi Resulullah Aleyhisselam'a doğru ilerlemeye başladı. Resulullah Aleyhisselam atının üzerindeydi. Saad İbni Muaz atın yularını tutarak ''Ya Resulallah bu annemdir'' dedi. Resulullah Aleyhisselam, ''Hoş geldi, sefa geldi.'' buyurdular. Ümmü Saad Resulullah Aleyhisselam'ı çok iyi görebilecek kadar yanına yaklaştı ve, ''Seni sağ salim görünce musibetim ve kederim hafifledi.'' dedi. Resulullah Aleyhisselam, Ümmü Saada oğlu Amr İbni Muaz için başsağlığı diledi ve sonra, ''Ey Ümmü Saad sana müjdeler olsun.'' Sen de diğer şehit ailelerini müjdele ki o şehitlerin hepsi cennette yoldaş oldular. Bu şehitler tam on iki kişiydi. Kıyamette akrabalarına şefaat edeceklerdir buyurdu. Ümmü Saad Allah'ın Resulünden razı olduk. Böyle bir haberden sonra kim onlar için ağlar ki dedi. Sonra, Ya Resulallah onların geride bıraktıklarına dua et dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, Ey Yüce Allah'ım, sen onların kalplerindeki hüznü gider, musibetlerini hafiflet ve onlara hayırlı evlatlar nasip eyle diye duada bulunarak sözüne şöyle devam etti. Ey Eba Amr, şunu bil ki ailenden savaşta yaralanan herkes kıyamet gününde huzura yara aldıkları günkü halleri üzere yaralı olarak gelecekler. O yaranın rengi kan renginde, kokusu da misk kokusunda olacak. Yaralılar evlerinde kalıp yaralarını tedavi etsinler. Benimle beraber evime kadar gelmesinler. Böyle emrediyorum buyurdu. Bu emir üzerine Saad, Resulullah Aleyhisselam, Abdüleşel oğullarından hiçbir yaralının kendisine evine kadar eşlik etmemesini emrediyor diye seslenerek emri herkese duyurdu. Bunun üzerine bütün yaralılar geri kaldılar. Ateşler yakılıp yaralılar tedavi edilmeye başlandı. Abdüleşhe oğullarının tam 30 yaralısı vardı. Saad Resulullah Aleyhisselam'la birlikte evine kadar geldi. Resulullah Aleyhisselam yorgunluktan atından bir yük gibi indi. Saad İbni Muaz ve Saad İbni Ubade'ye dayanarak evine girdi. Bilal Radıyallahu Anh akşam ezanını okuduğunda Yine aynı şekilde iki sahada dayanarak mescide gelip namazını kıldı ve sonra evine döndü. İstirahate çekildi. Bu arada Saad İbni Muaz çıkarak Ensar'ın kadınlarını Resulullah Aleyhisselam'ın evine topladı. Vakit akşamla yatsı arasıydı. Kadınlar Hz. Hamza radıyallahu anh için ağlamaya başladılar. Bu arada diğerleri mescitte ateş yakmış yaralıları tedavi ediyorlardı. Şafak kaybolunca Bilal radıyallahu anh, yatsı ezanını okudu. Fakat Resulullah Aleyhisselam dışarı çıkmadı. Bunun üzerine Bilal radıyallahu Rasulullah Resulullah Aleyhisselam'ın kapısının önüne oturup beklemeye başladı. Gecenin üçte biri geçti. Sonra Bilal "Namaz ya Resulallah" diye seslendi. Bu ses üzerine Resulullah Aleyhisselam uykusundan uyanıp dışarı çıktı. Eve girdiği zamandan daha hafif yürüyordu. Kalktığında ağlama seslerini duydu ve ''Bu nedir?'' diye sordu. Kendisine ''Bunlar ensarın kadınlarıdır ve Hamza için ağlıyorlar.'' denildi. Resulullah Aleyhisselam ''Allah onlardan ve onların evlatlarından razı olsun.'' dedi ve kadınların çocuklarının yanlarına dönmesini emretti. Kadınlar da erkekleriyle birlikte geceden sonra evlerine döndüler. Resulullah Aleyhisselam yatsı namazını kıldıktan sonra evine döndü. Eviyle namazgahı arasında Müslümanlar saf bağlamışlardı. Tek başına yürüyerek eve girdi. Evs ve Hazrec'in gözleri Resulullah Aleyhisselam'ın kapısına takılıp kaldı. Kureyş'in Resulullah Aleyhisselam'a suikast düzenlemesinden korktukları için orada nöbet beklediler. Bu rivayetle ilgili olarak denilir ki, Muaz İbni Cebel radıyallahu anh, Seleme oğullarının kadınlarını, Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh de, Haris İbni Hazrec'in kadınlarını topladı. Kadınlar toplaşıp ağlamaya başladılar. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam, ben sizden bunu istemedim diyerek onları ağıt yakıp ağlamaktan şiddetle men etti. 6. Ebu Talha'nın Ümmü Süleym'den olan oğlu ölmüştü. Ümmü Süleym akrabalarına ''Ebu Talha'ya oğlunun öldüğünü anlatmayın, ona ben kendim haber vereceğim.'' dedi. Ebu Talha evine geldiğinde Ümmü Süleym kendisine akşam yemeğini hazırlayıp verdi. Ebu Talha bir güzel yiyip içti. Sonra Ümmü Süleym her zamankinden daha alımlı giyinip süslenerek Ebu Talha'nın yanına geldi. Ebu Talha hanımıyla alaka kurdu. Ümmü Süleym Ebu Talha'nın karnını doyurup diğer hacetini de giderdiğini gördükten sonra ona Ey Ebu Talha eğer birileri bir eve emanet eşya bıraksalar aradan bir müddet geçtikten sonra da gelip emanetlerini isteseler o ev halkının onları men etmeye hakları var mıdır diye sordu. Ebu Talha hayır hakları yoktur diye cevap verince Ümmü Süleym Allah sana verdiği emanetini oğlunu aldı. Oğlun için hasbunallah deyip ecrini yalnız Allah'tan bekle diyerek oğlunun ölüm haberini verdi. Ebu Talha karısı Ümmü Süleym'in bu davranışına çok kızdı. Ümmü Süleym'e bu şekilde cünüp olduktan sonra mı bana oğlunun ölüm haberini veriyorsun diyerek hayıflandı. Sonra Resulullah Aleyhisselam'a gelerek gece olup bitenleri anlattı. Resulullah Aleyhisselam, Allah sizin o gecenizi mübarek kılsın buyurdu. Ümmü Süleym o geceden sonra hamile kaldı. Ravi diyor ki, Resulullah'ın seferlerinden birinde Ümmü Süleym de onunla birlikteydi. Resulullah Aleyhisselam seferden döndüğünde Medine'ye geceleyin girmezdi. Medine'ye girişi erteler ve gün ışığında girerdi. Medine'ye yaklaştıklarında Ümmü Süleym'i doğum sancıları tuttu. Ebu Talha, Ümmü Süleym ile beraber kalmak zorunda olduğundan Resulullah aleyhisselam harekete geçtiğinde Ebu Talha onunla birlikte olamadı. Ravi sözüne şöyle devam ediyor. Bunun üzerine Ebu Talha, ''Ya Rabbi sen benim Resulullah aleyhisselam Medine'den çıkarken onunla beraber çıkmayı, girerken de onunla beraber Medine'ye girmeyi ne kadar sevdiğimi biliyorsun.'' ''Fakat gördüğün gibi bu sefer bu işten dolayı onunla birlikte olamadım.'' dedi. Ümmü Süleym, ''Ey Ebatalha, Talha, yola çıkarken bu ağrıları duymadığımdan dolayı çıktım.'' dedi. Sonra bir erkek çocuk doğurdu. Ravi Enes İbni Malik diyor ki, ''Annem Ümmü Süleym bana, ''Ey Enes, kimse emzirmeden kardeşini Resulullah Aleyhisselama götür.'' ''Teberrüken bir çiğnem iste.'' dedi. Kuşluk vakti kardeşimi alıp Resulullah'ın yanına getirdim. Resulullah Aleyhisselam da ağzıyla hurma çiğneyip kardeşimin damağına sürdü ve ona Abdullah ismini koydu. Buhari'nin rivayetinde ensardan bir sahabinin şöyle dediği geçmektedir. Abdullah İbni Ebi Talha'nın dokuz çocuğunun da Kur'an'ı okuduklarını gördüm. Savaşlarda Yaralı Tedavi Edip Su Taşımada 1. Buhari'nin Enes radıyallahu Anh'den rivayetine göre şöyle demiştir. Uhud Harbi'nde halk paniğe kapılıp Resulullah'ın yanından dağılmıştı. Bir de baktım ki, Ebu Bekir'in kızı ve Resulullah'ın hanımı Hazreti Aişe ile annem Ümmü Süleym kollarını sıvamışlar, süratle ve mütemadiyen arkalarında kırbalarla su taşıyorlar ve yaralıların ağızlarına boşaltıyorlardı. Kırbalar boşalınca büyük bir çeviklikle geri dönüp gelerek kırbalarını dolduruyorlar, sonra yine acele gelip yaralıların ağızlarına su boşaltıyorlardı. 2. Taberani'nin zikrettiğine göre, müşrikler çekildiklerinde ashab-ı kiramın kadınları, kendilerine yardımcı olmak üzere savaş meydanına çıktılar. Hz. Fatıma da onların arasındaydı. Resulullah'ı görünce hemen onu kollarının arasına alarak suyla yarasını temizlemeye başladı. Yarayı temizlemesine rağmen kan gittikçe artıyordu. Bunu gören Fatıma radıyallahu anha bir parça hasır alıp yakarak sıcak sıcak yaranın üstüne bastı. Yara yapışıp kan kesilene kadar bunu tekrar etti. 3 Ümmü Atiye'den rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah Aleyhisselam'la birlikte tam yedi gazvede bulundum. Onların yemeklerini pişiriyor, arkalarından eşyalarını toparlıyor, yaralıları tedavi edip hastalara hizmet ediyordum. 4. Muhammed İbni Ömer diyor ki, Ümmü Eymen Uhud Savaşı'na katılmıştı. Savaşta yaralıları tedavi edip onlara su taşıyordu. İbni Esir'in Kamil adlı eserinde de şöyle geçmektedir. Ümmü Eymen savaşta yaralılara su taşıyordu. Bu sırada onu gören müşriklerden Hıbban İbn Arıka kendisine bir ok attı. Ümmü Eymen yere yıkıldı ve elbisesi açıldı. Bunun üzerine Allah düşmanı kahkahayla gülmeye başladı. Buna mukabil olarak Saad İbn Ebi Vakkas attığı bir okla müşrik Hıbban'ı boğazından vurdu. Hıbban yere yığıldı ve üzerindeki elbise açıldı. Bunu gören Resulullah Aleyhisselam güldü, hatta azı dişleri göründü ve sonra Saad onun katilinin öldürülmesini arzu etti. Allah da onun duasını kabul etti buyurdu. 5. Muhammed İbni Mesleme kadınlardan su taşımalarını istemeye çıkmıştı. Tam 14 kadın bu işi yapmak için gelmişlerdi. Aralarında Hz. Peygamber aleyhisselamın kızı Fatıma radıyallahu anha da vardı. Bu kadınlar sırtlarında yiyecek taşıyorlar, yaralıları tedavi edip onlara su veriyorlardı. İçlerinde bulunan Ümmü Süleym binti Milhan ve Ümmül Mü'minin Ayşe radıyallahu anha sırtlarında su kırbaları taşıyorlardı. Hümne binti Cahş susuzlara su veriyor ve yaralıları tedavi ediyor, Ümmü Eymen de yaralılara su veriyordu. Savaşçı Müslüman Kadınlar Bu vazife kadın için normal bir vazife değildir. Gerçekte İslam'da kadın sadece zorunlu kaldığı zaman ve de ve de Müslümanların toprakları düşmanlar tarafından işgal edildiği zaman savaşır. İşte Uhud Savaşı da Müslüman kadının fiilen savaşa katıldığı örneklerden sadece biridir. Bu savaşın kadın kahramanı da Ümmü Umare'dir. 1- Ümmü Umare diyor ki, ''Savaşta oğlumu vurup öldüren kişi bize doğru yöneldiğinde, Resulullah Aleyhisselam bana, işte oğlunu vuran bu kişidir.'' dedi. Bunun üzerine ben bu kişinin karşısına dikildim. Ayağına bir kılıç darbesi yerleştirdim. O da yere çökmek zorunda kaldı. Bu manzara karşısında Resulullah Aleyhisselam'ın gülümsediğini gördüm. Ta ki azı dişleri görünmüştü ve bana, ''İntikamını aldım ey Ümmü Umare'' dedi. Sonra kılıçla peş peşe ona vurmaya başladık ve onu öldürdük. Bunun üzerine Hz. Peygamber aleyhisselam, ''Seni muzaffer kılan, düşmanına karşı hoşnut eden ve kendi gücünle sana intikamını gösteren Allah'a hamdü senalar olsun.'' buyurdu. 2. Ümmü Umare diyor ki, Savaşta bütün herkes Resulullah Aleyhisselam'ın yanından ayrılmış ve onun etrafında savaşan kişilerin sayısı onu geçmezken ben, iki oğlum ve kocam Resulullah Aleyhisselam'ı korumak için çarpışıyorduk. Herkes geriye doğru kaçıyordu. Resulullah Aleyhisselam benim kalkansız olduğumu gördü ve bu arada elinde kalkanıyla geriye doğru kaçmakta olan birini görüp kalkanı olan o kişiye ''Kalkanını savaşanlara at'' diye seslendi. O da kalkanını bize doğru attı. Bu kalkanı ben aldım ve onunla Rasulullah Aleyhisselam'ı korumaya çalıştım. Bu arada müşrik süvarilerinden biri gelerek üzerimize kılıçla bir hamle yaptı. Ben de bu hamleyi kalkanla karşıladım, kılıcını etkisiz hale getirdim. Bunun üzerine müşrik süvarisi geri döndü, ben de bundan yararlanarak atının uyluğuna kılıçla vurdum. Atın arka kısmı çökünce bu müşrik sırtüstü yere yuvarlandı. Bunu gören Resulullah Aleyhisselam, Ey Ümmü Umare'nin oğlu, Annene yardım et diye bağırdı. Oğlumun da yardımıyla, O müşriki hak ettiği yere yolladım. 3. Saad İbni Rebi'nin kızı, Ümmü Said'den rivayete göre şöyle demiştir. Bir gün Ümmü Umare'nin yanına girip kendisine, Bana Uhud günü yaptıklarından anlat dedim. O da şöyle dedi, Uhud günü, Günün ilk başlangıcında savaş meydanına çıktım. İnsanların yaptıklarını seyrediyordum. Yanımda su dolu bir kırba vardı. Sonra Resulullah Aleyhisselam'ın yanına vardım. Resulullah Aleyhisselam'ın etrafında ashab-ı kiram bulunuyordu. O esnada Müslümanlar savaşa üstünlüklerini koymuşlardı. Üstünlük karşı tarafa geçip Müslümanlar kaçmaya başladığında Resulullah Aleyhisselam'ın yanında kalıp bizzat savaşa girdim. Yaralanıp bitkin bir hale gelinceye kadar ok atıp kılıç kullanmak suretiyle Resulullah Aleyhisselam'ı korumaya çalıştım. Ümmü Said sözüne şöyle devam ediyor. Ümmü Umare'nin omzunda büyük ve derince bir yara izi gördüm. Ve ey Ümmü Umare bu yarayı kim açtı diye sordum. O da şöyle dedi. Savaş sırasında İbn Kami'ye bana doğru yöneldi. Bana Muhammed'i gösterin. ''Eğer o kurtulursa ben kurtulmayacağım.'' diye bağırıyordu. O esnada herkes Resulullah Aleyhisselam'ın yanından kaçmıştı. Onun karşısına Musab İbni Umeyr ve onunla birlikte olan birkaç sahabe dikildiler. Ben de bu grubun içindeydim. Bu müşrik kılıcıyla bana şu görmüş olduğun darbeyi vurdu. Bu darbeden sonra ben de kendisine üst üste birkaç darbe vurduysam da bir tesiri olmadı.'' Çünkü bu Allah düşmanı üst üste iki zırh birden giymişti. 4. Damre İbn Said el-Mazin'i ninesinden duyduklarını anlatıyor. Onun ninesi Uhud harbini görmüştü ve bu harpte yaralılara su taşıyordu. Bu mübarek hatun şöyle demiştir. resul Ekrem Aleyhisselam'ın Bugün Nuseybe binti Kâb'ın makamı filanca ve filancanın makamından daha hayırlıdır dediğini duydum. Uhud günü Resulullah Aleyhisselam, Nuseybe'nin çok şiddetli bir şekilde savaştığını görmüştü. Nuseybe, elbisesini beline bağlamış savaşıyordu. Tam 13 yara aldı. Damre'nin ninesi sözlerine şöyle devam ediyor. Ben olayı seyrederken İbn Kumeye'nin, Nuseybe'nin omzuna bir kılıç darbesi vurduğunu gördüm. Bu onun aldığı en büyük yaraydı ve tam bir senede iyileşebildi. Sonra Resulullah Aleyhisselam'ın tellalı hamraul Esed'de toplanmak üzere çağırmaya başladı. Orada toplandık. Nuseybe, yarasına elbisesini bağladığı halde kanı durduramamıştı. O gece sabaha kadar yaralıların yaralarını sarmakla uğraştık. Resulullah Aleyhisselam, El-Hamra'dan dönünce evine ulaşmadan Abdullah İbni Kâb'ı gönderip Nuseybe'yi sordurttu. Abdullah, onun sağ ve selamette olduğu haberini getirince, Hz. Peygamber aleyhisselam çok memnun oldu. 5. Resulullah aleyhisselamın sözleşmeli kölesi Ebu Rafi diyor ki, ''Cahiliye devrinde Abbas'ın kölesiydim. İslamiyet gelince Abbas, Ümmü Fadl ve ben Müslüman olduk. Ehlibeyt'e girdik.'' Abbas Müslümanlığını gizliyordu. Bu sırada Bedir Savaşı olmuş... Ebu Leheb savaşa katılmamıştı. Bedir'de Müslümanların galip geldiği haberi ulaşınca Allah onu rezil etmiş ve çok kızmıştı. Biz de kendimizi kuvvetli ve izzetli hissetmeye başlamıştık. Ben zayıf bir insandım. Taşları oyarak bardak yapardım. Bardakları zemzem çadırında oyardım. Bir gün orada oturmuş bardak yapıyordum. Ümmü Fadl da yanımda oturmuştu. Müslümanların galip geldiği haberine memnun kalmıştık. O sırada şerle ayaklarını sürüyerek Ebu Leheb geldi ve tam çadırın ipinin üstüne oturdu. Sırtı sırtımla yan yana denecek kadar yakındı. O oturmaktayken diğer müşrikler kendisine ''İşte Ebu Sufyan İbni Hariz İbni Abdülmuttalip geliyor'' dedi. Ebu Leheb ona ''Yanıma gel, umarım ki iyi haberler getirmişsindir'' dedi. Bunun üzerine Ebu Süfyan onun önüne oturdu. Diğerleri ise ayaktaydılar. Ebu Leheb, ''Ey kardeşimin oğlu anlat bakalım insanların durumu nasıldı?'' diye sordu. Ebu Süfyan, ''Savaşa başlar başlamaz bize üstünlük sağladılar. Bizi istedikleri gibi öldürüp esir alıyorlardı. Allah bilir ya buna rağmen bizimkileri kınamadım. Gökyüzüyle yer arasında siyah beyaz renkli atlara binmiş, Beyazlara bürülü savaşçılar gördüm. Allah'ın adına yemin ederim ki diğerlerine hiç benzemiyorlardı ve hiçbir şey onları engellemiyordu, dedi. Ebu Rafi diyor ki, Çadırın ipini elimle kaldırıp, vallahi onlar meleklerdir, dedim. Bunun üzerine Ebu Leheb elini kaldırıp, yüzüme şiddetli bir darbe vurdu. Ben de onun üzerine atıldım. Beni kaldırıp yere vurdu. Sonra da üzerime çöküp peş peşe vurmaya başladı. Zayıf bir insan olduğumdan ona karşı koyamıyordum. Bu sırada Ümmü Fadl ayağa kalktı ve çadırın direklerinden birini alarak Ebu Leheb'in kafasına kuvvetli bir darbe yerleştirdi. Kafasını çok kötü bir şekilde yarmıştı ve beni kastederek ona ''Efendisi yanında olmadığı için onu zayıf buldun değil mi?'' diye sitem etti. O da zelil bir şekilde kalkarak cevap vermeksizin çekip gitti. Vallahi bu olayın üzerinden daha yedi gün bile geçmemişti ki, Allah kendisine bir kara kızıl hastalığı musallat etti ve öldü. Bu hastalık vücutta kötü yaralar açar ve Araplar bu hastalığı uğursuz sayarlardı. Onun için cesedini o şekilde bıraktılar. Tam üç gün cenazesi ortada kaldı. Kimse onu gömmeye yanaşmıyordu. Ne zaman ki ceset koktu, hastalığın yayılmasından korktular. Bir çukur kazarak sopalarla cesedini çukura ittiler ve uzaktan taşlar atmak suretiyle onu gömdüler. 6. İbn İshak diyor ki: Yahya İbni Ubbad İbn Abdullah İbni Zübeyr'in babası Ubbad'dan rivayetle bana anlattıklarına göre şöyle demiştir: Safiye binti Abdülmuttalib Hendek Savaşı sırasında Hasan İbni Sabit'in kalesindeydi. Bu kalede kadınlar, çocuklar ve yaşlılar vardı. Hasan İbni Sabit de bizimle birlikteydi. Bu sırada Yahudilerden biri gelip kalenin etrafında dolaşmaya başladı. Kureyza oğulları savaş ilan etmiş ve Resulullah Aleyhisselam'la aralarında olan antlaşmayı bozmuşlardı. Onlara karşı bizi savunacak hiç kimse yoktu. Resulullah Aleyhisselam ve Müslümanlar düşmanla uğraşıyorlardı. Bizim üzerimize birileri saldıracak olsa düşmanı bırakıp bize yardıma koşacak durumları yoktu. Safiye diyor ki: "Hasan'a ey Hasan, gördüğün gibi şu Yahudi kalenin etrafında dolanıp duruyor. Allah'ın adına yemin ederim ki açık bir tarafımızı yakalayıp Yahudilerin bizi arkadan vurmasını sağlamak için bunu yapıyor." Resulullah Aleyhisselam ve ashabı kiram düşmanla meşgul olduklarından bize yardımda bulunmazlar. İn ve onu öldür dedim. Bunun üzerine Hasan, "Ey Abdulmuttalib'in kızı, Allah sana mağfiret eylesin. Benim bu işi yapabilecek bir insan olmadığımı biliyorsun." dedi. Hasan'ın bu lafını duyduktan ve onun hiçbir şey yapmayacağını anladıktan sonra elbisemi belime sıkıca bağladım ve Elime bir direk alıp kaleden aşağıya indim. Öldürene kadar ona bu direkle vurdum. İşimi bitirdikten sonra kaleye geri döndüm ve Hassan'a ''Ey Hassan, aşağıya in de onun üzerindeki eşyaları al. O erkek olduğundan dolayı ben bu işi yapamadım.'' dedim. Hassan ''Ey Abdülmuttalib'in kızı, benim onun eşyalarını almaya ihtiyacım yok.'' diye cevap verdi. Dipnot Bu rivayet, Resulullah Aleyhisselam'ın şairi Hassan İbn Sabit'in korkak olduğuna işaret etmektedir. Bazı alimler Hassan radıyallahu anh'in korkak olduğunu kabul etmemişlerdir. Eğer böyle olsaydı, hasımları olan Kureyş şairleri tarafından hicvedilip ayıplanırdı. Diğer bir yandan da bu hadis Hasan ve Muttasıl olarak gelmiş ve İbn İshak'ın hadisiyle kuvvetlenmiştir. Durum böyle olduğuna göre belki de olay meydana geldiği zaman Hasan radıyallahu an kendisinin savaşa katılmasına engelleyecek bir hastalığa yakalanmıştı. Halbuki Ahzab günü korku bütün Müslümanları genel olarak sarmıştı. Bu konuda Allahu Teala'nın buyurduğu gibi gözler de dönmüştü, yürekler ağızlara gelmişti. Allah için çeşitli tahminlerde bulunuyordunuz. İşte orada inananlar denenmiş ve çok şiddetli sarsıntıya uğratılmışlardı. Allah yolunda davette. Affan İbni Müslim'in bize bildirdi.